Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.